Ben niye için Peygamber gönderdim? Ben niye Kur'an gönderdim? O dini, o seriha dini, o Muhammed dini, bütün dillerin deyine haline geldim. Dostların içine girmesen cennette yerin yok, düşmanlardan uzak ol, dostlardan ayrılma. Müslümanlar nerede Allah için toplaşırsa, orada Allah'ın evi olur. Merbabı kemali, çekemez nakıs olanlar, rencide olur dilde-i haffaş ziyadan. Şair ne güzel söylemiş. Mükemmel insanları diyor, eksik olan insanlar çekemez. Çünkü bir insan, Kur'an bilirse, tefsir bilirse, hadis, fıkı, hakaret, tasavvuf bu, kamil bir insan oluyor. Öbürü, besmelesiz kitapları okuyor okuya, okuya Yunan'ın maşat taşını ezberlemiş, ondan sonra tarifin teorilerini bellemiş, Noksan adam. hiç ilim yok onda. Onun için Kur'an ehlini, hafızları, alimleri çekemiyor. Çekemeyince ben senin gibi olamazsam seni benim gibi yaparım diyor. Yani bütün okumasını anlamasına engel olmaya çalışıyor. Neden? Çünkü bu milletin çoluğu çocuğu Kur'an'ı bellediği vakit, anladığı vakit Yahudi Hristiyan'ın oyunu bozulacak. Kimin dost düşman olduğu anlaşılacak. E bunu ister mi Yahudi Hristiyanlar? İstemez. Çünkü diyor Yarasaların gözleri ve yüzleri ışıktan rahatsız olur. Şair diyor bunu. Yarasa bir mahluk ışığa bakamıyor. İşte Allah'ın Kur'an'ı neymiş? Nur. Peki Kur'an nur olduğuna göre, ışıktan da rahatsız olan yarası olduğuna göre, kimin yarası olduğu çıktı mı meydana? Bitti. Hesap meydanda. Biz Kur'an'dan rahatsız olmuyoruz elhamdülillah. İla Kur'an'ı şifa kabul ediyoruz. Derdimize deva, ilaç kabul ediyoruz. Kur'an-ı Kerimle yaşıyoruz. Allah biz ondan ayırmasın. Kur'an'ı evet. Kur'an-ı Kerim'in bir ismi de ruhtur. Orada geçiyor. Estaizubillahi ve kezalike erhayna ileyke ruham bin emrine. Böylece biz sana ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafımızdan bir ruh vahy ettik. Yani Kur'an-ı Kerim'e çok yerde ruh git. يُلْكِ ruha min emrihi, عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ allah Teala dilediği kuluna yani peygamberlerinden dilediğine ruhu ilka eder. Yani vahiy gönderir diyor. Vahyin adına ne diyor? Ruh diyor. Ve yine vahyi getiren melek cibril bir adı nedir? نَزَلَ bir ruhul emin Cibril-i Emin'e Kur'an'da ruhul Emin geçer. Yani vahyi getirdiği için onun adı da ruhtur. Çünkü ruh ne demek? Ruh dirilik kaynağıdır. Nasıl ölü bir bedene ruh girince ne oluyor? Canlanıyor. Canlı adamdan ruh çıkınca ne oluyor? Ölüyor. Demek ki Kur'an'ın bir adı da nedir? Ruhdur. Ebe ki o Kur'ansız yaşayanlar imansız kalanların nedir? Ruhsuzdur. Hayalet. Onun için ne diyor şair? La ta'cebennel cehule hulatahu Feda ve devbu kefeni sakın diyor Kur'ansız ve imansızların diyor giydikleri kılık kıyavet ve milyarlık olsun takılar takmış giymişler şaşırmayın aldanmayın diyor onlar ölüdür elbisesi de kefeni yine bu risalede geçen bir hadis şerifte innellezî ve jivi şeyum min Minel kuranı kel beit İçinde Kur'an'dan bir ayet olmayan adam viran ev gibidir, yıkık gibidir. Nasıl ki viraneler var yanından geçerken insan korkuyor yani uzak dolaşıyor oralardan ıssız, sessiz He? işte Kur'ansız adam istediği kadar süslü püslü, kelli kılıklı olsun yıkık ev gibidir. Ve Kur'an okunmayan ev şarkı türkü çalan ev ne gibidir? Mezarlık gibidir, hem de Müslüman mezarlığı gibi değil Allah muhafazası, cehennem çukuru gibi fi ف۪ي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذِوَا قُبُورًا hadis-i şerifte nafile namazlarınızın bir kısmını evde kılın namazlarınızın bir kısmını evde kılın çünkü farzlar camide kılınacak nafileler mesela teheccüd namazı gibi, abdest şükrü gibi işte kuşluk namazı gibi bu gibi namazı, hatta sünnetler eve, evi camiye yakın olanlar için yetişebilenler için, dünya kelam konuşmadan gidip gelebilenler için Bunlar evlerde kılınması sünnettir. Nafile namazlarınızdan bir kısmını evlerinizde kılın, evlerinizi mezarlığa çevirmeyin diyor. Demek ki namazsız ev, Kur'ansız ev, kabristan ama Müslüman mezarlığı değil. Allah muhafaza etsin. Cehennem çukur. Kur'an ruhtur. Evet. Mâ kunte tedrîm vel kitâbu velel îmân velâkin de'alnâu nûrâ. Habibim biz sana Kur'an'ı indirmeden kitap nedir, iman nedir sen de bilmiyordun. Ama biz o Kur'an'ı ne yaptık? Nur yaptık. Bak burada yine Kur'an'ın nur olduğunu, ışık kaynağı olduğunu beyan etti. Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem kıymetli amcası Hazreti Hamza radıyallahu teala evvelce müşri gidi. Ebu Cehil Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem çok eziyet ediyordu. Bu düşmanlıklar bugün başlamadık. Aslı seyyahden beri devam ediyor. Kur'an okumayı yasak ettiler, kâbe'de namaz kılmayı yasak ettiler, ya. Kur'anı dinlemeyin dediler birbirine engel oldular. Anlattım geçen sefer. He? Maalelledine <gülüyor> kervaro. Kafirler dediler ki Ebu arkadaşlar La tesme Kur'an Sakın şu Kur'an'ı dinlemeyin Bak birbirine diyorlar Niçin? Çünkü Dinlerseniz inanasınız gelir E inanalım ne zararı var? Olmaz Çünkü Kur'an-ı Kerim bir hakikat ki Manasını anlayan inanası gelir Onun için dinlemeyin İşe bak Evvela Efendimiz'in namaz kılmasını Kabe'de ve Kur'an okumasını yasak ettiler. Epey zaman evlerde gizli namaz kıldılar. Kur'an sessiz okudular. Sonra Hazreti Ömer radıyallahu An kırkıncı Müslüman olunca dedi ki bugünden sonra Allah'a gizli ibadet yapmayacağız dedi. Ve kırk kişi Resulullah Efendimiz başında sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye gittiler. ilk namazı kıldılar. Yani cemaatle. Ve Kur'an okutlar Ebu Cehil ve adamlar da böyle bakıyorlar, kimsede engel olamıyorlar. Hazreti Ömer var çünkü adı anh, kırar kafalarını hepsini, onun için yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle güzel sesliydi, ondan güzel sesli hiç bir peygamber yok. Ve sesi gür idi, Kabe'de okuduğu zaman en uzak evler duyardı, sesinin gürlüğünde. Ve onun sesi, o güzel sesi, o gür sesi duyan imana geliyor bu sefer ne dediler kafirler sakın dediler şu Kur'an'ı dinlemeyin çünkü dinlerseniz inanasınız gelir adama dediler gel şu hocanın vaazını bir dinle bakalım zor aldı getirdiler dinledi çıkarken sordular nasıl buldun dedi ki ya zor sabrettim 40 senelik gavurluğumdan olacaktım dedi yani adam inanası gelmiş de zor dayandım inanmadım diyor Allah böyle adamı idade eder mi Kuran dinleme, kulağını tıka Kuran duyma, yaptı duyucu da işte, inat etmiş. E peki biz duymayacağız da duyanlara nasıl engel olacağız? Mekke'ye bütün millet akın ediyor, duyan duymayan bir peygamber zuhur etmiş, Sallallahu Aleyhi ve Sellem Kabe'nin etrafında Kuran okuyor, e bunu duyan bütün kabileler akıyor, e bu cehiller buna engel olamıyor bu sefer velgavi ile allem Dediler ki birbirine, madem ki buna engel olamıyoruz. O zaman bu Kur'an okurken siz ıslık çalın, alkış tutun da gürültü yapın bunu duymasınlar. Belki o zaman galip gelebilirsiniz. Aynı şimdi ha. Aynı gürültü koparılıyor ki millet Kur'an duyamaz. Peki bu Cehililer galip gelebildi miler? Kur'an'ı bastırabildiler mi susturabildiler mi? Yok. O halde kimse buna ümitlenmesin. Biz o kâfirlere en şiddetli azabı tattıracağız فَلَنَجْزِيَنْ نَوْمَسْ فَاَلَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ O yaptıkları en kötü muamelenin cezasını onlara tattıracağız لَهَلِكَ جَزَا وَاَدَاءِ اللّٰهِ النّٰر۪ İşte Allah düşmanlarının cezası ateştir Hey, Kur'an düşmanlığı ne demek? Allah düşmanlığı لَهُنْ fi دَارُ الْخُلْدُ Onlara orada hiç çıkmayacakları, ebedi kalacakları yurt vardır ''Cezâen bimâ kânû bi âyâtinâ cahadûn'' Bizim ayetlerimizi bile bile inkar ettikleri Bak, bile bile. Kur'an'ın hak olduğunu bilmeyen kalmadık. Ama, zulüm olsun diye. ''Esta'idu ve cahadû biha ve ha enfusun gulmem Onlar, kalpleri ve içleri, bizim ayetlerimizin hak olduğunu anladığı halde, haksızlık olsun diye ve taşkınlık olsun diye, benim vaatleri inkar ettiler. Tanfur keyfe akıbetül müfsidin. Habibim bak gör ki bozguncuların kötü sonucu ne oldu? Bozguncuların kötü sonu devamlı husran oldu. Bugün dünyada da Kur'an'ın aleyhinde kampanya başlatan müfsitlerin akıbeti husran olacak inşallah. Bunda şüpheniz olmaz. Bugün bozgunculuk deyince aklınıza ne gelir? En büyük fitne fesat çıkartmak. Kur'an'a engel olmak. En büyük şeytanlık. Düşünün, şeytan, aleyhlane yani baş iblis, Adem babamıza secde etmeyen babalarıdır. Onun zürriyeti var. Hepsi onun zürriyeti. Nasıl Adem babamız, insanların babasıdır. Onların da bütün şeytanların babası, baş iblis, Adem acısı ama secde etmeyendir. O her akşam, avanını yani yardımcılarını toplar toplantı yapmak için onlara sorar ne, ne yaptınız karda mıyız zararda mıyız yani işler açık mı kapalı mı evvelce işleri kapalıydı şimdi çok açıldı sahabe zamanında akşama kadar uğraşıyorlardı bir adama günah işletme akşam toplaşıyorlardı diyorlardı ki bir siftah edemedik çünkü sahabe, günah yaptıramıyor ki şimdi sorsa işler nasıl Millet seri imalat, günah işleme fabrikası gibi çalışıyor, Ta artık şeytanı da sollamış zaten. Minel cinneti vennaz, cin şeytanları, insan şeytanları, insan şeyatıynu lins, eşeddümün şeyatıynil cin, insan şeytanları, cin şeytanlarından da şiddetli, onun için şeytana işte de kalmamış. Şimdi şeytan soruyor ki, ne yaptınız? Birisi kalkıyor diyor ki, ben bir mühimiş yaptım, ne yaptım? Birine eşki içirdim. o da onun Kibrini kırıyoruz. Çok miyim değil otur aşağı. O da zannetti ki bana madalya takacak. Öbürü efendim ben bir iş yaptım. Ne yaptım? Birine zinaye düşürdüm. Öbürü birine faiz dedirdim. Yalan dedirdim. Olabilir olabilir. Tamam tamam. Bir de topal şeytan. O da tevazu yapıyor. Diyor ki ben de diyor ayağım yürümüyor bir yere gidemiyorum. Bekle bir iş de yapamadım. Ya ne yaptın canım söyle. Ne yapayım bir çocuk diyor, elif bağ Kur'an elinde, okumaya giderken yolda onu oynattım, oyalattım, Kur'an'dan geri bıraktım. O zaman baş iblis diyor ki, en büyük işi sen yapmışsın ya gel yanımda yerim var diyor. İşte, şimdi gördün bakalım. En büyük fitne, fesat, şeytanı bile sollayan hareket nedir? Hazreti Kur'an'a, çoluk çocuğun Kur'an okumasına ve Kur'an'la yetişmesine engel olmaktır. Rabbimiz sebareke ve teala Kur'an'ın şu garip zamanda bizleri Hazreti Kur'an'ın yardımcılarından eylesin. Yarın ahirette de onu bizim şefaatçılarımızdan eylesin. Hazreti Kur'an'a engel olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Allah Allah. Efendi kardeşlerim. Bu öyle bir kitaptır. Bu ruhtur. Bakın Hazreti Hamza'yı anlatıyordum. Şirk döneminde Ebu Cehil, Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem çok eziyetler yapıyor. Namaz kıldığını bir daha görürsem Kabe'de başına iş, işkembe koyacağım diyor. Başına, birisine veriyor işkembeleri, Efendimiz'in başına attıracak. Ondan sonra başına basacağım diyor. Neler ediyor? Bir kere, bir cariye seyretti bu durumu. Yani Ebu Cehil'in Efendimiz'e eziyetini kâbede görünce dayanamadı kime şikayet edeyim bunu düşündü ki Hz. Hamza'ya şikayet edeyim o zaman da tabi Hazreti Hamza müslüman değil ama ne kadar olsa yeğenidir efendimizin amcası olduğu için amcasına diyeyim ki sen bu işi görmüyor musun buna bir engel ol bunun üzerine Hz. Hamza ava çıkmış radıyallahu teala avdan dönerken o cariye yolunu kesiyor şiddet ona ki Allah için Kur'an için İslam için bir hizmet et sökmeyecek çünkü imanı yok o cariye de onu akrabalığa salıyor yani akrabalık tarafkirliğini kabartıyor diyor ki senin gibi diyor Kureyş'in bahadırı pehlivanı dururken senin diyor biraderzadene yani yeğenine bu muameleler bu eziyetler nasıl reva görülür cariyede de iyi lukat var yani ha? Hazreti Hamza da şaşırıyor. Diyor ki ne oluyor ya? E, densi haberin yok mu? diyorum? E, Ebu Cehil neler ediyor Muhammed'e. Sallallahu aleyhi ve sellem eziyor, üzüyor. Öyle mi diyor? Tabi ona da bir şey geliyor. Tarafkirlik geliyor ya. Bu benim yeğenimdir ya. Ben bu kadar pehlivan adamım. Cık. Doğru geliyor. Kabe'ye Ebu Cehil oturmuş etrafında da bir, bir cemaat kavurlardan. Hazreti Hamza hiç ona sorgu sual yapmadan geliyor. Onun yakasından, paçasından tutuyor, sürü diyor ki. Ebu Cehil'i de Sürütmek kolay değil, kereste gibi adam, iri yarı bir şey diyor. Hazreti Hamza tabi çok kuvvetli, onu tutuyor böyle çekiştiriyor. Ya ne oluyorsun kardeşim diyor, dur hele bir sor bana bakalım, ne, bir hesap sormadın beni aldın ne? Ne soracağım sana diyor ya yaptığın bini geçti, bu kadar eziyet dolu mu diyor ya benim yeğenime? E o diyor bizim putlarımıza sövüyor, Allah'ımızı tanımıyor, bize eziyet ediyor. Bak şimdi ben de sana bir eziyet edeyim de gör diyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne muhammedin abdü ve İşte Hazreti Hamza o, o vakit Müslüman olur. Ebu cehl inadına ya yani. Ebu cehl bunu duyunca diyor keşke sen bu kelimeyi söylemeseydin de beni öldürseydin diyor. Çünkü kaybettik seni demek istiyor yani. Bunlar böyledir. Bir kimse Müslüman olacağına ölmeyi tercih ederler ya bu dinsizlik böyle bir hastalık ya o mikrop ya. Ondan sonra Hz. Hamza radıyallahu anh iman ediyor bunun hakkında Rabbimiz ayet inzal ediyor yani şu ayet-i kerimeyi indiriyor estağilu billah <Sessizlik> o Hamza ki radıyallahu anh o ölüydü onu biz dirilttik peki Hz. Hamza o zamana kadar ölü müydü? Değil onun rüzgarından benim gibi zayıf adamlar devrilirdi Yanımdan geçseydi. Ama Allahu Teala ne? o ölüydü, onu biz dirilttik. Neyle? Kur'an ile iman ile. Ne zaman iman nasip oldu, hayat buldu. Çünkü Kur'an ruhtur. O zaman ruh geliyor. O zaman hayat geliyor. Kelime-i şehadet diline geldi mi, tasdik kalbine indi mi, işte Kur'an diline geldi mi, kalbine indi mi, o adam diri. Meselüllezî yezikrü rabbev, vellezî lâ yezikrü meselü hayy meyt. zikreden diri, zikretmeyen ölü. Bir adam Allah'ın zikri yoksa onda ölü, leş. Şimdi siz de dünyada yedi milyar insan var zannediyorsunuz. Dünyada yedi milyar insan yok. Ne kadar Allah'ı zikreden Kur'an ehli var? İnsan. Hay, diri. Ha, Ne kadar imansız, Kur'ansız, Allah'ın zikrinden gafil, o kadar ne var? Leş. Onlar nedir? Laşe. ''Ulâkeke lenâmi belumabal'' ''Onlar hayvanlar gibidir, hayvanlardan da sapıktır.'' ''Ulâkûmul <gülüyor> gâfilûn'' ''Çünkü onlar Allah'tan ahiretten gâfil ve cahillerdir buyuruyor. Bunlar Kur'an'ın ayetleridir. Ben kafamdan bir şey konuşmuyorum. Ne konuşuyorsam Arapçasını okuyorum. Dikkat ediyorsanız ben başkaları gibi konuşmuyorum. Benim konuşmamın en büyük özelliği senelerdir izledilirse nedir? Her konuştuğumda Arapçasını okuyorum. Ayetini okuyorum, hadisini okuyorum. Kim bana itiraz etse ayete hadise itiraz etmiş olur. Hiçbir zaman kafadan konuşmuyorum. Hangi ayet okudum suresinin rakamını gösteririm. Mealini de açar bakarsın bakalım benim dediğimden şaşar mı? Hangi hadis okuyacağım kaynağını gösteririm. Laf yok öyle fuzuli konuşmak yok. Burası efendim hikaye konuşulacak yer değil ki. Ayet hadis okuyoruz. Onun için dinlerken soru işareti yok. Zerre kadar şek şüphe acaba bilmem ne yok. Doğru mu eğri mi? Düşünme. Ne konuşuluyor? Allah Resulü Celle Celaluhu Sallallahu Aleyhi Vesselam. Ne buyuruyor? Haktır ve gerçektir. Allah Teala Hazretleri bu imanda cümlemize devam şabat istikamet nasip eylesin. Amin. Kaymaktan ayrılmaktan muhafaza eylesin. Kur'an'ı hakkıyla ittiba. emirlerine tutmak yasaklarından kaçmak nasip eylesin. Amin. Şimdi... Taa Adem babamızdan bir tembih geliyor. Adem babamıza, onunla beraber bütün zürriyetine hepimize bir tembih geldi. Kur'an-ı Kerim'de de bunu yazıyor, 104 kitapta bunu yazıyor. Adem babamız cennetten inecek. Mevla Teala ve Tekeddes ona şöyle buyuruyor. Estaizu bille feimmâ ye'teyennekum minni Ey Adem! Ya şimdi size benim tarafımdan bir hidayet, yol gösterici rehber gelir de, size diyor. Çünkü Adem babamız tek başına inmedi. Adem babamızla beraber hava annemiz de indi. Bununla beraber onların sulbünde, yani bel kemiğinde Adem babamızın sulbünde kim vardı? Bütün zürriyeti vardı. Yani hepimiz onunla birlikte cennetten indik. Çocukları nerededir bir insanın? Sulbündedir. Bizden gelecek nesiller bizim sulbümüzde. Size diyor Allah Teala yani şu anda biz, biz de burada muhatabız çünkü biz de Adem babamızın çocuğuyuz hep beraber indik cennette. Eğer size diyor benim tarafından bir yol gösterici rehber gelirse, geldi mi gelmedi mi? E işte bütün insanlığa geldi. 104 kitap geldi. Son bize gelen, bize derken Kur'an bize mahsus değil. Bütün alemlere, yani insanlara ve cinlere son gelen rehber, yani yol gösterici Hazreti Kur'an Buna karşı yani bu rehber geldikten sonra Femenitte ve Kim benim rehberime uyarsa Duyarsa demiyor bak Çünkü ne hepiniz duyuyorsunuz ama vurdum duymadı kabilinden Dinlesin dinliyorsunuz çıkıyorsanız Bir şey yaradı mı? Bu millete 104 kitabı okusan Eğer ki amel etmeseler Uymadıktan sonra o rehbere Niye yaradı? Rehber de yazıyor ki şu düğmeye basma motoru yakarsın Sen de bir deneyin bakalım ki nasıl yanıyor bas hadi bakalım makine bozuldu ondan sonra ya sana rehber vermediler verdiler onda demedi mi ki sana şuraya basma bu, bu burası yakar adama diyorsun kuran demedi mi sana içki içme kumar oynama zina etme faizleme eee hani ortalık kaynıyor haram e şimdi bu millet müslüman olmuş da kurana mı uymuş yani Heh. rehber elde ama millet başka bir telde hiç alakası yok kim benim rehberime uyarsa uymak demek peşinde gitmek, izince gitmek, yani onun emirlerini tutmak, yasaklarından kaçmak. Artık o sapıtmayacak. Allah teminat veriyor Celle Celalu. Benim rehberime uyan sapıtmayacak, şaşırmayacak, pusulayı kaybetmeyecek. Zahmet de çekmeyecek. İki cihan saadetine kolayca, rahatça kavuşacak. Dünyası da mamur olacak, ahirette mamur olacak. Doğru mudur, değil midir? Hz. Kur'an'a hakkıyla uyanlar dünyada sıkıntı çekti bile, işte bizim mecdatlarımız kıymetli atalarımız, Hz. Kur'an'ın izinde gidenler, bütün dünya hakim oldular. Kuşsüzü kuruzun bolluk bereket içerisinde yaşamadılar. O Kur'an'a uyanların, Kur'an'a efendim gereken saygıyı verenlerin 1400 senedir ve bunların içerisinde de en büyük hizmeti gören Selçuklulardan beri bizim kıymetli ecdadımız, Osmanlı ecdadımız bütün bunlar hakikaten dünyada en süper devletleri kurdular. En uzun dönemli, efendim ve en görkemli, en bereketli devreleri yaşadılar. Bunu tarihler yazıyor. Şimdi bu birinci kısım. O geçti. Gelelim şimdi öbür ata. الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له عيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قَالَ كَذَٰلِكَ تَتْكَى آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ لُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبَقَى هَرْكِمْ بَنِمْ زِكْرِمْ دَنْ كِتَابُمْ Beni anlatan, beni tanıtan, bana çağıran Kur'an'ımdan yüz çevirirse Yüz çevirirse ne demek? Kur'an'ı öpmekle, başına koymakla değil Kur'an'a uymak demek, Kur'an'ı rafa kaldırmak ona güzel Efendim aşkı yapmak ona güzel Kılıf yapmakla değil Kur'an'dan yüz çevirmek de Efendim Kur'an'ı arkaya atmak, görünüşte Efendim Kur'an'a Kötü muamele yapmakla değil, istersen Her gün gece kalk, öp, başına koy, kafanın üzerinde dolaş Ama sen onun ahkamını, emirlerini, yasaklarını uygulamadığın zaman Sen ondan döndün demek Yüz çevirdin Kim benim zikrimden, Kur'an'ımdan, kitabımdan yüz çevirirse Onun hali ne olacak? فَاِنَّ لَوْ مَعِيْجَدًا بَنْكَٰى Ona da dünyada çok sıkıntılı bir hayat vardır. Darlık içerisinde kalacak. Geçimi sıkışık olacak. İsterse trilyoner olsun. Allah kalbine bir darlık verdim adamın adamım bakarsın dünyanın en büyük zengin intihar etmiş. Ulan bu adamda bu kadar para var niye intihar etti? Rahat etmiyor, içi içine sığmıyor. İç içiyor, efendim rahatlayayım. Esrar içiyor, eroin içiyor, afyon yutuyor. Yine ayıldı mı aynı dertlerle, sıkıntılarla müptela oluyor. Onun için sonunda efendim kendi öldürmekte çare arıyor. Benim kitabımdan yüce çevirenin kalbi rahat etmez. Geçimi geniş olmaz. Bu dünyadaki felaketi. Menahşuru yu'mül kıyamet âma. Biz kıyamet gününde o kişiyi Gözleri kör olarak haşredeceğiz Bak şu dünyada gözü kör olmak ne kadar zor Kapat gözlerini bakalım durulur mu ya Biz alışmışız her tarafa bakma Körlük çok zor E şimdi Mahşere kalkacak kabrinden gözleri görmüyor Bu durulur mu dünyada 50-60 sene hadi çektin E mahşer sonsuz ya Sonsuz körlük Kale diyecek ki Rabbini mi haşer seni ama Ey benim Rabbim Benim gözlerimi niye kör olarak haşrettin bir de Allah'a soruyor bak. Fakat gündüvasıyor, ben dünyada çok güzel görüyordum. İğnenin deliğinden ipliği geçiriyordum ya. Şimdi ne oldu bana? Kâle Mevla cevap vuracak. Kezalice işte sana böyle yapacağım. Niçin? Etet sana bizim ayetlerimiz geldi mi? Soruyor ona şimdi. Sana bizim Kur'an'ımız ulaştı mı? Evet. Fenesîdâ sen de onu unuttun, terk ettin, değil mi? Kur'an'ı terk ettin. Tefsirine bakmadın, hadis bakmadın, fıkıh okumadın, hak-ı hayatta sohbh okumadın. وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَةُنْ شَاءٌ Bugün de sen burada unutulacaksın, kör olarak, cehennemin dibinde bağırarak, çağırarak kalacaksın. Kimse sana ne susun, iyi misin sormayacak, sonsuza kadar yanacaksın. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'den yüz çevirmenin faturası bu kadar pahalıyken bunu kim göze alıyor? ve işte haddini aşanları böyle cezalandırırız ve bir hayatı rabbi rabbisinin ayetlerine inanmayanları böyle karşılık vereceğiz onlara ve leme ahiret hele ki ahiret azabı bu kabirdekiler mahşerdekiler esas en son azap cehennem ki ve ebqa o sonsuz ve çok şiddet. hiç dayanılmaz ya niye Allah'ın ile harp ediyoruz ya Niye Allah'ın kitabına düşmanlık ediyor, niye çoluk çocuğumuzu Kur'an'sız yetiştirme efendim kayret ediyoruz ya? Bu ne olacak? Ne olacak Hz. Kur'an'ın? Şikayeti tahakkuk edecek, aman ya Rabbi! Kur'an davacı oldu mu o millet battı gitti demek. Müslümanlar nerede Allah için toplaşırsa, orada Allah'ın evi olur. Müslümanlar nerede Allah için toplaşırsa, Orada Allah'ın evi olur. Müslümanların En çok okumaları Ve yaşamaları, amel etmeleri ve tatbik etmeleri gereken kitap hangisidir? Kur'an-ı Kerim'dir, bunda ne şube var? Peki, böyle mi yapıyor Müslümanlar bugün? En çok okuduğumuz kitap Kur'an mı diyeyim? Değil. En çok okunulan gazeteler, romanlar, tergiler. Ee, Kur'an ne hale gelmiş? Bak burada yazıyor. Kur'an'ın terk edildiği, raflara kaldırıldığı, mezarlık cenaze kitabı haline getirildiği. Bugün Kur'an'ın durumu nedir? Öğlenin ruhuna okunmak. Öğlenin ruhuna Kur'an'ın sevabı gider. İmanı varsa, kendi de sağlığında okuyorduysa, arkadan ona bir Fatiha gider, Yasin gider ama ona e, kıymus salata namazı kılın ayetinin ne faydası var artık dirilip de namaz mı kılacak ve atü ve zekâ, zekatı verin ayetinden nasibi ne olacak borcunu zekatını mı ödeyecek etimul hacca vel umretel illa hacca umreyi tamamlayın Allah için yapın ayetinden ölenin ne nasibi var Bunlar da kalkıp hacca mı gidecek Kur'an kime indi ya dirilere indi be biz onu ettik mezarlıktan cenazelere hitap başka bir şey yok Hükümleri tatbik edilmiyor, yürürlükten kaldırılmış, Kur'an bir çağ edecek, geri bırakacak diye tehlike var. Bundan dolayı bugün Kur'an terk edildi, bu garip zamanında. Hazreti Kur'an kiminden razı, kimine kızgın. Bunun neticesi olarak ahirette bu Kur'an ne yapacak? Kimini şefaat edecek, kimini şikayet edecek. اِنَّهَا ذَا الْقُرْآنَ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ وَمَا حِلٌ Şu Kur'an, Resulullah Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, kimine şefaat edecek, kimini şikayet edecek. Eğer ki birine şefaat ederse, yani derse ki, ya Rabbi bu bana inandı, bu beni okudu, benimle amel etti, Mevla ona daha şahit ispat sormayacak. Sen benim kitabımsın, kelamımsın, istediğin kadar yardım edebilirsin. O adam sorgusuz doğru cennete. Ama birinde şikayet edersek ya Rabbi bu beni terk etti, benimle amel etmediği, benimle alay ettiği, beni küçümsedi. Ben bundan davacıyım, Mevla buraya daha sana bir şey sormuyorum, doğru cehenneme yolunu tut ''MEN GIĂLEHU EMÂMEHU KAĞDEHU İLEL cenneti, ''Kur'an'ı önüne koyanı Kur'an cennete çeker'' diyor, ne demek? Önüne koyan demek o izinde gidecek yani peşinden gidecek Kuran onu nereye götürecek? Götüre götüre. Kur'an dünyada da ahirette de en doğru yola götürecek. Ve men ce'alehu vera zahri. Kim Kur'an'ı sırtının arkasında bırakırsa, saf dışı, gündem dışı, çağ dışı, he? Yunan felsefeleri, besmelesiz kitapları, tarvin teorileri kucakta, Kur'an bucakta. Yeti alennâsiz zaman? El-Kur'an bir vadin ve o bir İnsanların üzerinde bir zaman gelecek. Kur'an bir vadide, onlar başka bir vadide. İşte o zamandayız. Kur'an'dan üzerimizde, evimizde, işimizde, hayatımızda, toplumumuzda eser kalmamış. Yani Kur'an bir dağda, biz bir dağda. Böyle bir kopukluk ve bu da yetmemiş gibi, bu da yetmemiş gibi tamamen kopartmak, elif diyecek kimse bırakmamak, Allah diyecek kimse kalmamak için mücadele veriliyor. Bu da yetmemiş yani. Bu da yetmemiş çünkü millet tekrar dine dönmüş, tekrar Kur'an'a dönmüş, burada büyük bir tehlike görülmüş, bu tehlikenin üzerine gidiliyor şimdi. Tehlike neymiş? Milletin Kur'an'a dönmesiymiş. Sanki de Kur'an'a dönen çok bir millet var. Ben de arıyorum Kur'an'a dönen milleti ama ben göremiyorum. Nerede böyle çok millet? Aha şurada, bu kadar senedi vaaza geliyoruz ki şu bizim soframız, şu kurduğumuz soframız Kur'an sofrasıdır. Bunda zerre kadar şüphe var mı? Benim şuraya geldiğimde okuduklarım kaç tane ayet, kaç tane hadis, şu sofra ilim meclisi, cennet macisi, Kur'an sofrasıdır. Kaç tane müşterisi var? Millet dine dönüyormuş. On senedir geliyorum yerimde sayıyorum. Nerede dine dönen? ağaç işte burada. Kaç kişi? Ama şimdi bir şarkıcı gelseydi İzmit'te pop müziği, İzmir'de bu gece bir pop sanatçısı gelseydi, en az 10 bin kişi, yirmi bin kişi toplardı. Ben buraya ayet, hadis okumaya geliyorum, Allah için geliyorum. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya, 40 tane lan beraber nereye gideceğimi şaşırdım, arabalarda uyuyorum. Ondan sonra gelen adama bak. İslam ilerliyor Türkiye'de, neresi ilerliyor? Git diyor, geriye gidiyor. İslam diyor. Neden korkuyorlar onu anlamadım yani. Korkulacak bir tehlike yok. Ya bir pop sanatçısı, bir şarkıcı bunun ne ilmi var, ne bir fazileti var, ne bir meziyeti var, hiçbir bilgisi yok, Elif'e mertek çıkar. Kur'an'dan haberi olmayana ben ilim sahibi demem ki. E bu durumda ne yapıyor? E bir konser veriyor, on bin, bin kişi, hepsi de genç. Şuradakilerinizin çoğu ihtiyar. Hepsi de genç, kızlar, erkekler, birbirine karışmış, dolaşmış, bir arada böyle onun müziğiyle, onun şarkısıyla bir oyana sallanmak, bir bu yana yıkılmak gençliğin hali nedir? Nereye gidiyorsunuz? Çoluk çocuğunuz kimlerin el kalacak? Kur'an elindenle kalacak da bu zurnacıların eline kalacak. Bunlar bu kargalar milleti nereye götürecek? Neşe götürecek? Müstehcen müstehcen laflar, şehvani, çirkin çirkin sözler. Hiç namusa yakışmayan, namussuzca efendim, şarkılar, hani bir manası da yok. Namussuzluk, başka bir şey değil. Pis pis laflar, bunların becinde on binlerce gençlik akıyor, sel gibi. Bir de onlara aşık olanlar, hayran olanlar, hasret olanlar, görme ya. Birisi çıkıyor haberlere diyor, ben bunun aşığıyım öbürü diyor ki ben senden daha fazla aşığıyım öbürü diyor ki ben delisiyim öbürü diyor ki ben manyalıyım. birisi kalkmış diyor ki isterseniz diyor bunu ispatlayalım diyor bakalım benden çok seven var mı bu şarkıcıyı diyor ben diyor bu uğurda diyor tamdan atlayacağım aşağı diyor varsa başka atlayan çıksın diyor İşte bu haldeyiz böyle bir uyuşmuş afyonlaşmış bir nesil yetiştiriyorlar işte alsınlar kafalarına çalsınlar neymiş ya bir sanatçının peşinde Efendim seni artizin bejinde, çarıkcının bejinde, takusül bilmez, taaret bilmez adamın peşinde. Kağmışta ben tamdan tam atlayacağım. Sen Allah için namaz kıldıran yok. Peygamberden haberin var mı yok? Ehlibeyt kimdir dediğim zaman Trene bakar gibi suratıma bakıyorsun. E senin bu böyle yetiştirilmen lazımdı. Resulullah dedi bu evladekum ala selatu Çocuklarınızı üç huyda yetiştirin. Üç ahlak üzere terbiye edin. Hubbi başta peygamberinizin sevgisini aşlayın. Nerede? Sana artı sevgisi Sor bakalım peygamberin hanımının adını Hangi çocuk biliyor Ama sor bu futbolcuyu, sol sanatçıyı hepsini biliyor Ve bir Ehl-i Beyt, ehl beyt sevgisi Resulullah'ın kızı kerimesi, oğulları, torunları, nesli Paki, i pâki, sülâle-i Kim tanıyor? Kimse Hoca, camin imamına sor ismini bilmiyor be He <gülüyor> Böyle yetiştirin Ve kıraat Kur'an üçüncüsü Kur'an tahsiliyle yetiştirin diyor biz neyle yetiştirdik? Dergi roman okumakla, çizgi film seyretmekle, efendim, kilise papaz seyretmekle, çoluk çocuk murdar oldu, mahvoldu gitti. Allah bize bunları cehenneme odun edelim diye vermedi ki, bunlar bize emanet etti, tertemiz verdi, günahsız verdi. Bu hale bunları kim getirdi? Bizler. Şimdi suçlu arıyoruz. Dön dolaş, kendimizi buluruz. Kimi bulacağız? Efendim kardeşlerim, gidişat iyiye gitmiyor. Kur'an düşmanlığı iflah etmiyor. Sabredeceğiz, sebat edeceğiz, devam edeceğiz. Düşmanların helakini de acele talep etmeyeceğiz. Yani acele etmeyeceğiz. Çünkü Mevla Habibi'ni acelecilikten ne geliyor? Biraz imtihanlardan geçeceğiz. Evet. Ama neticede mutlaka galip geleceğiz. İnşallah. Ama çünkü ağat kerimeler böyle buyuruyor. Estaizu billah. Yine bu haftalar okudu. Bismillahirrahmanirrahim وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ Mevla buyurdu ki, Tevrat'tan sonra Zebur'da da, şu Kur'an'da da andolsun ki diyor, yemin ediyorum ki yazdık ki bütün dünyaya benim dostlarım sahip olacaktır. Salih kullarım varis olacaktır. İman edip ameli salih isteyenlere bütün mülk kalacaktır diyor. Bu ayettir, garantisi var. Allah'ın tahhüdü bitti. Yine birçok ayetle destanı bilin. Ve Ledi arşel Rasulü Allah ki celledi Muhammed Mustafa'sını hak bir din ile dost doğru yol ile gönderdi ki, neticede onu bütün dinlere galip kılacaktır. Kafirler istemese de bu olacaktır. Yine bir ayet kerimesinde Yuridûne li bi effvâhim Onlar ağızlarından çıkan üfürükleriyle, tükürükleriyle, konuşmalarıyla, bağırmalarıyla, çağırmalarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar Kur'an'ını söndürmek istiyorlar Ezanlarını susturmak istiyorlar Vallahu mutimmu nûrî velevkere el kafirler Kâfirler da nurumu tamamlayacağım Allah buyuruyor Yani bu ayetlere bakılırsa Allah'ın dini ve dostları galip. Ve o sakın gevşemeyin, ve la üzülmeyin. Ve en müminin. Gerçekten müminseniz en üstün sizsiniz. Ama o gerçek imana sahip misiniz? Ona bakın. Hakikaten salih misiniz? Çünkü dünyaya salih kulların var olacak. Salih kul demek iman edip ameli salih diyecek. Beş vakit namazı cemaatle kılacak. Sabah namazına gelmeyen adam salih olur mu? Onun için Allah yardım etmiyor. Bakın bugün bu kadar Müslüman sayımız fazla, nüfusumuz fazla ama nüfuzumuz eksik. Nüfus fazla, nüfuz eksik. Yani güçlülük yok. Niye güç yok? Çünkü Cuma namazından çıkıyorsun, bas bas bağırıyorsun, ortalığı uykuyorsun. Niye yaradı sabah namaz, Cuma saatinde, gündüzün öğlen saatinde herkes uyanık, sokaklar adam dolu eğer ki sen herkesin uyuduğu teheccüd vaktinde Allah'a yalvarıyorsan eğer sen sabah namazında bütün münafıklar yataktayken namaza geliyorsan o zaman Allah sana yardım edecek çünkü salih kullarım dünyaya sahip olacak diyor namazsız abdestsiz duasız zikirsiz kim bir yere varmış senin yaptığın kuru kalabalık fuzuli gürültü çıkartmak başka bir işin yok yani bu müslümanlar ne yapacaklarından da haberleri yok pusulayı ortada bocalıyor bu ayetler kimin, kimin kurtaracağını beyan ediyor. Salih olalım, salih amel işleyelim, emirleri tutalım, yasaklardan kaçalım, haramlardan sakınalım, bak Allah'ın yardımı nasıl yakında gelin, sabırlı olalım, tahriklere kapılmayalım. Evet, geçen Cuma günüydü herhalde, rüyamda şu ayet kerimeyi bana okutturdular, bana bazı kere ben okuyorum rüyamda ayetler bazı surelerden, bazı kere de birisi okuyor üzerime. İkisi aynı hesap. Rüyada ya okunur ya okunulursa o ayetten, o sureden manalar çıkarılıyor. Ahkaf suresinin son ayeti kerimesinde bu ayet okundu bana rüyamda yani. Uy uyuyorken. ve bunda da büyük bir teselli var. Estaizu billah فَاسْبِرْكَ مَا صَبَرَ أَوْلُ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُولِ وَلَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارُ بَلَاؤُ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ يا محمد صلى الله عليه وسلم ülülazim azim peygamberler sabrettiği gibi sen de sabret. ülülazim peygamberler, Efendimiz'den başka dört tane var. Nuh aleyhisselam, 950 sene davet ediyor, 8 kişi iman ediyor. Sabra bak. Sonunda ne oluyor? Dünya tufanı oluyor, gavurlar geberiyor gidiyor. Sabra bak, neticeye bak. Efendim, ülülazim peygamber İbrahim aleyhisselam, Nemrut'a müptela oluyor ki Dünyanın baş gavuru İbrahim Aleyhisselam'ın devrinde Bir kendisi Müslüman bir de hanımı Başka yok Tahammule bak Musa Aleyhisselam Firavunun elinde Ümmeti hepsi köle Ne eziyetler netice Firavun boğuluyor Musa Aleyhisselam kurtuluyor İsa Aleyhisselam Yahudilerden 12.000 Yahudi 12 bin Yahudi üzerine 12 bin Yahudi Allah semaya kaldırıyor Havariler dünyaya dinlerini yayıyor şimdi habibim sen de sabret diyor Ülülazim peygamberler gibi sen de sabret düşmanlarının helakini benden acele isteme bak şimdi niçin acele isteme kaç sene yaşayacaklar ki diyor 50 sene yaşasın 100 sene yaşasın 1000 sene yaşasa ne olur yarın mahşere çıkacaklar ya mahşer 50 bin sene o mahşeri gördükleri zaman sorsan onlara dünyada ne kadar kaldınız Bir saat kaldık diyecekler onun için mühim değil diyor Efendim kardeşlerim, bak şu yaşa geldik, bir an gibi geçti. Öleceğiz aynı, bir an gibi bitecek dünyamız. Öyleyse, şimdi bu kafirler bütün dünyada 100 sene, 100 sene başı dişi ağrımadan yaşasa sonu mahşer değil mi? Sonu cehennem değil mi? E peki mahşerden Mevla soracak kula, ne kadar kaldınız dünyada? Le ne ve evladım? Ya bir gün durduk, ya yarım gün durduk. Çünkü 50 bin seneyi görünce adam, dünya nasıl gelecek? Rüya gibi. Onun için Allah buyuruyor, acele etmeyin. Onların helaki yakındır. Çünkü her gelen yakındır. Çünkü ölüm yakındır. Ahiret yakındır. Dünya bitti gidiyor. Bu duyurudur. Tebliğattır. Ancak fasık toplumlar helak olacaktır diyor. Ne demek? Kim Allah'ın dininden, kitabından, Habibinin yolundan ayrıldı, onlar helak olacak Allah buyuruyor. Eğer siz salihseniz, iman edip amel salih diyorsanız, size helak yoktur, zarar ceval yoktur Allah buyuruyor. Onun için korkmaya, üzülmeye, telaseye, endişeye mahal yoktur. Rabbim Teala takdirini icra buyuracaktır, yazdığı olacaktır ama burada kimi kazanacaktır, kimi kaybedecek. Allah bizi kazananlardan eylesin. Sakın taviz vermeyin, yoldan ayrılmayın, sebat edin, gevşemeyin ve hepiniz bu gevşekliği bırakalım artık. Epey bir gevşemeler, bir sendelemeler böyle bir yaptık. Kur'an, Kur'an, Kur'an. Bize vusledi cün, yol oldu Kur'an. Biz Kur'ansız bir yere varamayız. O Allah'ımızın ipi ona sarılırsak kurtulacağız. Bu bataklıktan çekecek bizi Allah çıkacağız. Ama o ipe tutunmadık mı kuyunun dibinde, cehennemin dibinde kalacağız. Başka çare yok. Bak Abdurrahman İbni Avf Hazretleri Haşereymi Beşşere'den cennetle müjdelenmiş on kişiden birine iyi dinleyin Rasulullah Efendimiz'le hitab Ey Abdurrahman İbni Avf inneke minel agniyâ ''Sen zenginlerdensin, velen tedhulel cennete illa zahva'' ''Onun için cennete sürüne sürüne gidersin'' diyor. Diniyor musun? En büyük sahabeye söylüyor. Resulullah Efendimiz bazı böyle cilveler yapıyor. Bir koca karıya dedi ki ''İnnel cennete la edhulel Ne ne dedi, cennete koca karılar girmeyecek haberin olsun. Koca karı başladı ağlama ya bu peygamber ne dedi bana benim, ne günahım var da girmeyeceğim cennete. Sonra sordu bir daha. Rasulullah ben buyurdu ki e sen dedi böyle koca kara halinde cennette ne işin var Allah seni genç güzel yapacak da öyle sokacak deyince kadın rahatladı. Şimdi Abdurrahman İbn diyor ki sen zenginsin paran varsa hesabını zor verirsin cennette sürüne sürüne gidersin diyor. Dikkatine çekerim ya. Hatta Müsnedi Ahmed'te geçen bir hadiste diyor ki Mahşer günü bütün sahabelerim önümden geçecek Hepsini cennete uğurlayacağım Abdurrahman ibn Avf ki cennetle garanti müjdelenmiş Parası fazla olduğu için 500 sene geri kalıyor Gelmedi gelmedi ne o nerede kaldı Bir de çıktı geldi ya Abdurrahman ibn Avf Nerede kaldın ben seni merak ettim Diyor ki mahşerde Ya Resulallah malımın hesabını vermekten O kadar geç kaldım ki Hatta ümitsizleştim ki ben bir daha seni ebedi göremeyeceğim zannettim. Yüzünü de göremeyeceğim zannettim. Hesap hesap hesap bu, bu malların helalı hesap, haramı azap. Helalı hesap, haramı azap. Estağfirullah. Tale mennehu la ilahe illa Allah. La ilahe illa La ilahe illa Allah. La ilahe illa Allah. La ilahe illa Allah. La ilahe illa Allah. لا إله, لا, إله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا شرف النبي وعاله واصحابه ومشايخنا الفاتحه اعوذ بالله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والمالك. نعم يا بني الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لعدد كل دائم ودائم وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل دايم ودوايم وبارك وسلم عليه عليهم كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل دايم ودوايم وبارك وسلم عليهم عليهم كثيرا كثيرا وصل وسل وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين فآلك لنجمعين والعمد لله رب العالمين على أعظم العالمين سيدنا محمد صلوات علائكم العالمين سيدنا محمد صلوات اللهم صل على سيدنا محمد, محمد. صلاه صلى الله تعالى عليه وسلم الأنت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أننا سألك إيماناً دائماً نسألك قلبا خاشعا نسألك علما نافعا نسألك يقينا صادقا نسألك دينا قيما نسألك العافية من كل بلية نسألك تمام العافية نسألك دوام العافية نسألك الشكر على العافية نسألك الغناء عن الناس يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا Külliyemiz, camilerimiz, sohbetlerimiz, kadın erkek cemaatlerimiz, medreselerimiz, kız erkek talebelerimiz, vezanlarımız, ve camilerimiz, bayrağımız, vatanımız, mukaddes bütün manevi kutsal Değerlerimizi sana emanet ediyoruz, sen muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi göz gözünü oy Ya Rabbi. yazanların kalemini kır, mürekkebini kurut Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi İslam'ın, Kur'an'ın aleyhinde faaliyet yapanların kararlarını iptal eyle yaarım. İslam'ın Kur'an'ın yardımcılarını aziz eyle. Düşmanlarının zeli ile ile. Şu saatte hastalarımıza acil şifa, dertlerimize deva, boşlarımıza edalar ihsan ile. Okunan dinlenen ayet hadisler hürmetine şu cennet bahçesinden çıkmadan affe ile mağfirete ile, kayıl muratlarına nail ile şerlerden emin eyle. Cemaatimize zarar verme, sohbetlerimize cevap verme ya Rabbi. Ya Rabbi, ölünceye kadar bizi bu cemaatimizden onları bizden ayırma ya Rabbi. Biz birbirine bağışla cümlemiz Muhammed Mustafa'na Başta ya Rabbi. Günahlarımız yüzünden bizi bu nimetten mahrum etme ya Rabbi. Şu Kur'an nimetinden çoluk çocuğumuzu yetiştirmek nasip eyle. Ölünceye kadar arkamızdan gözümüzü açık yollama bize. Kur'an-ı Kerim e emanetim çocuklarımıza teslim etmeye bizi muvaffak eyle ya Rabbi. Amin diyen dillerin harca hemden azade Şu yaz gününde sıcakta ya Rabbi şurada toplandıkları gibi Habibinin sancağında haşt ceme'yle cem ya Rabbi. Bize nevel ölenlere garik garik rahmet deyle kabullen nur eyle. Cemaatımıza bir kere gelmiş, şimdi mezarda yatıp bizden hediye bekleyenler ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü ennem Muhammed, avdi ve resulü <gülüyor> şehadetlerini kabul eyle, ruhlarına hediye edildik ishal Bize de son nefeste nasip eyle ya Rabbe. Bize de bu cemaatlerle yaşayıp ölmeyi ve arkamızdan böyle okunmayı nasip eyle ya Rab. Ya Rabbele alemin ve ahirel nasirin ve ahirel fatihin. Askere gidenler sana emanetsen muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi Müslüman ordumuzu, asker polislerimizi, teröriz eşkıya'dan muhafaza eyle. Amin. Onları koru, bizi de onlarla muhafaza eyle. Amin. Amin. Hürmeti Taha ve Yasin ve selamun alel murselin. Alhamdülillah Rabbil Alemin. Şurada yatanlar, Medine'de cennet bahçesinde Rasulullah'ın ehl Beyti sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi şu hadisi şerifi, baştan okudum, şimdi Arapçasını rivad ediyorum. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor اِنِّي تَارِكُمْ ف۪يكُمْ فَكَلَيْنِ Ey ümmetim ben Allah'ıma gidiyorum Arkandan sizin aranızda iki emanet bırakıyorum Kitâb-e Allah'ın itreti Birinci emanetim Allah'ın kitabı Kur'an emanetidir Bakalım o emanete ne yapacağız ne dedim başında işte yaptık Allah'ın emanetini yapacağımızı. Hıyanetlik yaptık. Şimdi tevbe edelim de inşallah bundan sonra Kur'an'a sahip çıkalım. İkinci emanet kimdir? Ehli beytimdir diyor. Ehli beyti kimdir? Hazreti Halil'den sonra Hazreti Fatıma şuradaki siyah topraklı mezarda yatıyor. Hazreti Abbas duvarın dibindeki taşta yatıyor. Efendimizin amcası. Fatıma anamızın arkasında i̇mam Hasan İmam Zeynelabidin, İmam Cafer-i Sadıkman, muhammed el 12 imamdan 4 büyük imamımız yatıyor. Bunlar Ehl-i Beyt'tir. Rasulullah buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem وَاِنَّ الْلَط۪يْفَ الْغَب۪يرَ Her şeyden haberi olan Allah Celle Celaluhu Bana bildirdi ki Kur'an ile Ehl-i Beyt'im birbirinden ayrılmayacak ta Havz-ı Kevser'imin başında birleşeceğiz. Şimdi en son cümleye dikkatinizi çekiyorum. Ey benim ümmetlerim ben gidiyorum Rabbime gidiyorum arkamdan Kur'an ile emanetime nasıl sahip çıkacağınıza dikkat edin diyor maalesef bu emanetleri hakkıyla muhafaza edemedik ama bundan sonra tevbe edeceğiz inşallah şimdi ne dedim bak bir artistin pop şarkıcısının resimleri bütün dükkanlarda isimleri tabloları Asılmış, millet canımı veririm tam, tam atlarım diyor Allah'ın Resulü'nün parçaları Ehl-i Beyti ismini bilen bile kalmamış efendim kardeşlerim bu cehalet bu rezalet bize gelmez bak çoluk çocuk yetiştiriyoruz bunları eğer ki Kur'ansız bu Allah Resulü'nün Ehl-i Beytin muhabbetinden yoksun yetiştirirsek bu emanet bizden sorulacak şimdi Resulullah'ın torunlarından kıyamete kadar Kur'an'ı yaşayanlar çıkacak Resulullah ne buyuruyor? Ehl-i Beytimle Kur'an birbirinden ayrılmayacak Seyyitlerden, şeriflerden, Hazreti Hasan'dan gelenler seyit Hz. Hüseyin'den gelenler şeriftir. Bu iki kabileden, Rasulullah'ın neslinden, sülale-i kıyamete kadar, mahşere kadar Kur'an'ı yaşayan, yaşatanlar gelecek. Şu günde de dünya dolu. Var, en sonunda Hazreti Mehdi zaten Rasulullah'ın torunu olarak gelecek. O ne yapacak? Kur'an'ı dünyaya hakim kılacak artık. Ve neticede Havz-ı Kevser'in başında Ehl-i Kur'an'la birleşeceğiz buyuruyor. İşte biz de bunlardan ayrılmayalım. Bu sevgiden uzak kalmayalım. İşte o Elimet burada yatıyor. Bu cennet bahçeleri de Allah yerinde ziyaret etmeyi, tam karşılarından selam vermeyi de nasip eylesin inşallah. Hepimize hepimize helal mal ile haclarda, ömrelerde ziyaretleri nasip eylesin. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi bu sevgiyle yaşatsın, bu sevgiyle öldürsün, bu sevgiyle kaldırsın ve şefaatlarına nail eylesin. Amin.